94.9 Açık Kadyo'da e, Pazartesi Kuşağı olarak devam ediyoruz. Vertigo Atapod'un Bahçesi ve şimdi iPod'a geçtik. E, 2013'ten parçalar çalıyoruz. E, o yüzden 2013 isimli parçayı çaldık. Primal Screen'den. Çok maniler oldu. <gülüyor> <gülüyor> Kapanışta da 2014 <gülüyor> ee, diye bir şarkımız yok ama. Belki var Belki var mı? <gülüyor> evet. e, Primal Screen var mı? İlk onda <gülüyor> yok. Ama tamam. dedim ilk onu çalmayacağım çünkü ilk, ilk onu on uykudan <gülüyor> önce. Ha <gülüyor> <gülüyor> yani, promise'im çok güzel abim Diğer yani. ay palaslara saklıyorsun. Tabii Ama yani, zaten senin evet solo programlarımda solo solo çalışmalarımda. <gülüyor> sol, sol <gülüyor> Bu <gülüyor> gruplara yer vereceğim diyorsun. Daha çok ninni tarzında <gülüyor> takılıyorum. Vallahi orada <gülüyor> the funk <think gülüyor> görüyorum. Hakikaten o çok güzel. Hı -hı. Bill Callahan sende Sen... ha, Bu sene evet vermeyeyim. onu açıklayalım Esasında yani e, şimdi söyleyebiliriz <gülüyor> Tabii yani, tabii e, Üçümüzün de ortak listesinde olan iki isim vardı Sadece Aha. Diyebiliriz yani Nick evet. K. ve Bill Callahan e, Yaş durumu mu ortaya çıkıyor bilmiyorum Ama Bill Callahan'ın albümü gerçekten Yani onu bir daha sonra konuşuruz Birazdan <gülüyor> Bill Callahan'ın bir, bu albümü alb güzel bir önceki mi? Bir önceki değil Peki ondan... iki mi? önceki güzel. Öyle yani, mi diyorsun? Bu da çok güzel. Bir öncekini ben çok sevemedim. Bilmiyorum. Yani o, ısınamadım. O Amerikalı albüm neydi? Haa Amerikalı albüm. Cem sence? B Bence... Bu son üç, üç solo üzerinde. Bence konuşsan. Primal Scream'in... <gülüyor> evet Primal Scream evet. <gülüyor> Öyle mi? Primal Scream'in son yılları çıkardım. Primal Scream'in yani. 3'ün prim yani. süper Zumba gibi bir yani. Bir kalağına geçeriz ama bir de evet. şöyle ben hep mesela e, Gillespie'de e, In Brown'u. ...hep böyle çakıştırıyorum. Evet. Az önce de söyledim ya. Doğru, yani doğru, hakikaten evet. böyle Manchester ve o... E, ...hem Sun Roses zamanı... ...hem de evet. Primus Scream'in. Ve de e, hep... ...bunlar ne kadar ahbaplar bilmiyorum. Tanışıyorlar mı onu da bilmem. ama ki. E, mesela 2013 ya bu. E, şeyin de böyle... ...fütüristik bir takım şeyleri var, kafası var. In Brown. E, o, o üç, birkaç sene önce... ...mesela e, şeyi kavurladı ya... ...müthiş bir kavurdu bence de. Nedir bu klasik 2023'ü söyledi ya Twenty Five Twenty Five müthiş bir olay in the year Twenty yani. Five. Ee, şimdi 2023 burada 2013 diye geldi ben, bana da böyle enteresan gelmişti bu parça yani dinleyip 2013'ü. Bence ve bu, çok da benziyor ha şey doğru bir link yani In Brown'la In Brown no Time Is My Everything meşhur şarkısı hı. mesela bu, hı hı. bu şarkıyla çok iyi yani. Değil mi ki seni yani? Aynen öyle çok yakın ruh olarak kat. Uzak geleceğim falan çok sevdiğini de biliyorum. Sena belki biraz daha uzak. Bizim bayağı ama. omuz omuza fotoğrafımız Hı -hı. var biliyorsun. Öyle miydi? İyi mı? İmran'la. Topa çıkarken. Topa çıkarken. <gülüyor> bayağı <gülüyor> bayağı e, omuz omuza mücadele. Mangy Business ağaçta mı? <gülüyor> <gülüyor> Geldi. Brown'a sen İstanbul. çok sen çok evet. seviyorsun ya. Çok çok sevdiğini biliyorum. Ama bobiless bir gerçekten yani Evet, enteresan bir herif. Evet, evet. Benim kalemim değil vallahi. Yani İmran'ın scream hayatımda Hiçbir zaman bir kele bile aynı güzel Oo, bu? ne bu? O meşhur albüm de Kramedeli Kaya ya hiçbir şey olmadı. Skrimi... Hiçbir şey olmadı mı ondan? Ya olmamıştır. Kramedeli Kaya hiç ilmiye görür mü hiç. Hiçbir şey yapmadı yani. mı sen? Ede öyle duruyor yani. En az Hakikaten dinlediğim bu. albümlerden bir tanesi herhalde. Ver. Atayım mı? Dinleyecek olanlara ver. <gülüyor> Değil mi? Baskı olan var, bulamayan var. Baskısı tükenmiş <gülüyor> bile çok değerliydi. <gülüyor> Scream'e Peki. Primal Scream'in arkasından şimdi gene ilk onda olmayan bir gruba geçiyoruz. Çünkü çok geç keşfettim. E, hata etmişim. Pearl and Water on Mars albümü son iki haftadır. Hmm. Sürekli dinlediğim bir albüm. Mike Polisi'nin solo iken bir anda e, Power Trio'ya dönüştü. Bas ve bateri de eklendi gitarın yanına. E, ilk, i̇lk şarkıyı seveceksin diye tahmin ediyorum. Böyle biraz eski terlerden ama Nirvana'nın Bleach zamanının Aha. şeylerinden eee ötürüyor gitarları. Bir dinleyelim bakalım tamam. Torlenkis Lolita. Evet. Okay. <gülüyor> ...Earling His dinlemekteydik. Water on Mars albümün bu sene... ...yayınlandı tabii ki. 2013. E, Lolita dediğimiz şarkı. Hilmi'yi ayıltma çabaları... ...şerçevesinde. Yok, yok gayet iyi oldu. <gülüyor> gayet iyi oldu. Şey aslında... Ne, e, ...hakikaten dediğin gibi... ...özellikle o öndeki o riff... Hı -hı. Mel ...daha doğrusu, melodi melody şey bölümü... Hı -hı. ...o tekrarlanan şey tamamen... ...Bleach albümündeki... Hı -hı. ...şimdi aklıma gelmeyen... ...o bir iki şarkı gibi tune edilmiş... ...gitar... <gülüyor> Ee, ama sıkı, hakikaten güzel. Şey, e, eskiden daha çok şarkı topluluk çakışırdı evet. bizim liselerimizde Dolayısıyla böyle herkesin konuştuğu bir şekilde bir, bir kıyısından, köşesinden e, lafa açardı. Şimdi tabii biraz daha listelerimiz birbirinden uzaklaşınca aslında biraz böyle bir fark oldu galiba geçmişteki programlara nazaran diye düşünüyorum bana. öyle. Ama gidiyor. şöyle bir şey de oldu. Eskiden bizim bazı listelerim bizim kendi yaptığımız beğeni şeyleri listeleri diğer listelerle de çakışabiliyordu. Şimdi Hı -hı. ben bakıyorum mesela benimki çakışmıyor. Hani de aslında. Yani şimdi baktığımız zaman onunkinde de yok. Hı -hı. yok Seninkinde de hiç, yok yani. Yokmuş, e evet. Zaman içerisinde bu sadece bir Hı -hı. kendi aramızda değil şey genel yani, olarak da dağıldı yani se Bayern ilgili ne var Bayern biri ne aşkına, anlarız ya alter ha o var listelerimizde ama var yani. yani evet. Ama şöyle bir şey var. Hani bu sadece bizler alakalı bir konu değil. Bizim listelerle alakalımız bir şeyimiz değil bence. Listeler de kendi arasında e, tamamen a, ayrışıyorlar. Yani hı hı. popüler dergiler belli tabii, hani tabii, o belli en var. müzik endüstrisini bir şeyle tutmak için herhalde e, bazı alimler üzerinde anlaşıyorlar hala. Evet. Ama artık internet mecrasındaki ...bazı yayınlar... ...basılı yayından çok daha kuvvetli olduğu için... ...o mesela internet mecrasındaki listelerin... ...çoğu birbirinden çok farklı. Ve insanlar müzik zevklerine göre artık... ...hani site takip ediyorlar vesaire. Yani Hı -hı. tamamen değişti. Ya evet onları o konularda hakikaten... ...belki biraz konuşmakta, tam şarkıda çalalım tabii de... Yani ...belki onlara başta girmeliydi. öyle bir şey var ya, yani o kadar çok liste... Yani ...ben mesela bakmıyor bakmıyor olmama... ...ve takip etmiyor olma rağmen... ...bir sürü liste göre, gördüm. Hı -hı. Evet. Yani takip eden inanamıyorum yani neler görüyordur acaba. Ben hiç Belki, takip etmiyorum mesela. Yüzlerce şey görmüş olabilir yani. Ben tamamen Facebook üzerinden bir şeylere denk geliyorum. Hmm. Profound Lord hmm. şirketi kendi işte metalin ilk 2013 en iyi 10 çıkarıyor. Ondan sonra bilmem bir, bir sürü başka bir şey daha görüyorum. Ama e, hakikaten aldı başını gitti. O yüzden bizim burada oturup ortak 2013 şarkıları çalıyoruz esprisi de başka bir ama bence de... aktı gibi geliyor. Bence tam olarak zamanı yakalıyor. Çünkü nasıl hani e, bir karma varsa genel olarak müzikte her telden müzik esasında kendi kulvarımda popüler oluyor ve ilerliyor. Biz de esasında kulvarlarımız gittikçe, farklılaştıkça onu Hı -hı. bir araya getiriyor olabiliriz. Yani elbette birbirimize değen dirsek noktalarımız var. işte Hı -hı. Bil Kalahan, Nick Cave örneğinde olduğu gibi veya e, ne bileyim Ceramic Dog işte... Onu bir araya getirmekten kasıt yani bu üç saati o farklılıkla, o fa renklerle dolduruyoruz Ay. gibi anlamında evet. söylüyorsun değil mi? Ha tamam bu açıdan çok iyi zaten. Ona ama çok da uzağa değil. düşmüyor zaten. Evet. Yani tutup hani e, e, e, hiçbirimiz şey getirmiyoruz. Mesela ne bileyim. Ee, ben yok. Kanye West getirdim ama korkuyorum canım. Kanye West yine girer <gülüyor> bence içeri. Korkacak bir şey yok. Ya, ya. yok burada, burada, <gülüyor> bir, burada evet. bir süzgeçten geçiriyoruz. Ama mesela Tolga bile aslında Ay Palas'a has şarkıları... Diye onu ben sonra çalarım. Şimdi biraz daha başka bir şeyler çalayım Hı. diyor. Burada bir süzgeç oluyor yani. Elbette canım. O süzgeç ya. biraz şeyle ilgili aslında. O, e, radyo kulağıyla ilgili bir şey. Yani mesela... Dolga'da sen de var. Biraz Bende daha de, radyo mesela, dostu, dostu şeyler. Hı? Mesela <gülüyor> Braynino, Nicola Jarre, o, o, Dark Side çaldık ya. Grizzly Bear mesela. Şahane parça bence. Ama şimdi tutup ana hani bunu... E, Çalınca da bir şey olmuyor. Yani oluyor da hani programlarımıza Hı -hı. çalmak ayrı bir şey. Hı -hı. Şimdi burada şey içerisinde potanın içini çalmak başka bir şey. Benim gördüğüm yalnız şunu söyleyeyim, bu Hı -hı. listelerin hepsine birazcık bakmaya çalıştım bugün itibariyle programda öncü hani şu noktada Hı -hı. Bu, konu buraya gelince söyleyecek bir şeyim olsun diye <gülüyor> baktım listelerin galibi Kanye West. Ee, Kanye West'in hmm. Yeezus albümü ee, Deneyselinden Elektroniğine, ya Hip Hop'undan ee, Pop'una kadar bütün Listelerde birinci Olmasa bile bir noktada kendine yer bulmuş Bir albüm. Peki Kanye West'in ki bir, bir iki isim daha sayabilir misin? Kim Kardashian <gülüyor> <gülüyor> Kim Kardashian <'ın> nasıl? <gülüyor> Kanye West Miley Cyrus falan de var. Miley Cyrus <gülüyor> <gülüyor> Kardaşşan şeyi müzikle değil başka şeyle konuşuluyor. Eee yani, <gülüyor> konuşulan Arcade Fire var mı Arcade Fire. Hmm. İşte Arctic Monkeys. Fakat şey enteresan. David Bowie var mı? David Bowie mutlaka. The evet. Heaven çok Death ilginç. Evet. The Heaven var evet. Hmm. The Heaven var. <gülüyor> The evet. Divine müziğini Ki sen metalcisin hadi bakalım. İnsanların ben The <gülüyor> Divine benim açmaz beni. Ama, Ama sen black metal'e Ama iyi iyi fena değil. Ya i̇yidir ama insanların DFB'nin da nasıl hani o listelere da ayrı bir, Aynen, ayrı bir tartışma konusu yani. Kesinlikle. Hani <gülüyor> ne yaptı yani koydu DFB'nin baştan son dinledi o ay ne güzelmiş bir daha koyayım <gülüyor> ondan sonra da ya bu listelerde kesin yer alır dediyse şaşarım yani. İşte ilginç hani DFB mesela gerçekten bu senin şaşırtıcı şeylerden bir tanesi. Brütel vokalli bir albümünü. Yok ya. Yani ya biraz şey çok başka şeyler gibi görünüyor. Yani yani yani. ya. çeşitlendirmek, çeşitlendirmek istiyorlar. De o zaman oradan DFB'ni şey. alalım oluyor. Yani Aynen. Ee, bilmiyorum Hı. yani neyse peki şimdi ne yapacağız solga Sen güzel bir, şarkılar çalıyoruz kuzeylere gidiyoruz Daft ne oldu mesela Daft Punk herhalde. Ya o kadar hani her yer patladı matladı. Var şeklinde. var. Bütün listelerde. Var yani var listelerde var. var ama i̇şte, böyle pike oynayan bir şey ben görmedim mesela. Ben, ben atlamış olabilirim. Toplayınca ya ya bu ha. rate your music işte list your music yani metakritik. Ya kümülatif falan. olarak evet galibi. Küm, kümülatif ha. olarak baktığında ilk onda işte Kanye West, Arcade Fire, Arctic Monkeys, hı hı. Daft, Punk. Daft Punk, Death Heaven ve hepsi var. yani Var da Arcade Fire'da ya ben Arctic Monkeys'i kastetmiştim. <gülüyor> yani bunlar böyle Artık Monkeys aslında yani kastettiğim Ortası, market fire değil. Ark parantezinde Ark parantezinde <gülüyor> o gruplar işte. <gülüyor> yani, burada işte. şeyin albümü daha iyi ya. Miles Kane miydi adamın resmi? Miles Kane evet. Onun da bir solo albümü var değil mi bu sene? Evet onun da albümü var. Mesai iyi bir albüm. Şeye göre. Ya Daft Punk'ın hani kariyerinin en kötü albümü herhalde. Ee, ...o açıdan... Ona rağmen, evet. rağmen listelerde var. Ama işte elektronik... ...yani müzik piyasası farklı bir şey olduğu için... ...artık hani klip... ...onun PR'ı... Evet. E, ...ne kadar çok indirileceği... ...oradan ne kadar çok stream edileceği... ...bunlar da sayılarak... E, ...piyasa... ...di evet. i̇şte Daft Punk albüm çıkarmadan önce... ...Daft Punk miti yaratılıp... ...o mit bombayı... ...Man and Meat gibi... ...bu da Group evet. and mit ...yani... Daft Punk'ın kasklarını işte bu sene Yves Saint Laurent tasarladı. Hı hı. O yüzden Yves Saint beraber ile beraber Byron Pierre e, gibi konular. Şimdi biz çok daha e, karanlık kulüplere ve e, pis sokaklara gidiyoruz. Bu, bu İskandinavya'nın pis sokaklarını bir, herhalde yeraltı kulübünde sert bir caz dinleyeceğiz. Faire ekibi. Hmm. Ee, daha önce Jim bir de Oranen Berç ile albüm çıkardılar. Bir de bu sene uzunca cana e, Faire Orkestra olarak bir albüm çıkardılar. Hmm. Bir de gene sadece üçlü olarak ilk defa so, sadece üç olarak Without Noticing diye bir albüm çıkardılar. Oradan Faire'dan e, Would I Whip adlı parça dinliyoruz. Ateş. Ateş ünlü. <gülüyor> İsim gibi oldu. Evet. Cem burada oh, mısın? Evet evet. Fire ee, dinlemekteydik. Max Gustavson'un e, nefesi hakkında bir fikir <gülüyor> edindik. <edindirinizi>, e, umuyoruz <gülüyor> <gülüyor> kendisi nefesli bir sanatçı. Büyük sahada oynayabilir gibi geldi bana futbolu. Parçanın kısalığından dolayı fire tarafını seçtim. Fire kadar hani bu sene diyeyim sonlarına çıktı gerçi senin gene The Thing'in thing son Boot da aynı e, beton etkisiyle e, rock ve cazı gerçekten iyi harmanlayan. Çalacağız mı onu? The Thing çalmayalım artık abi. Gene gene matgustav son çünkü. E... Bu saatte bu kadar <gülüyor> <de> tamam <gülüyor> Ki bu da Fire'ın en kısa parçasıydı yani evet. o açıdan. E, tavsiye olur. Şimdi Bilkalağındayız. Ride My Arrow mu çalacağız? vallahi albüm çok güzel. Ride ee... My Arrow'u şey yaptım. Yani, Javelin on Landing önce bir yakalıyor. Evet. Sonra bir Ride My Arrow zamanı geliyor. Small Plane. Sonra bir Small Plane <gülüyor> zamanı geliyor filan. Small Plane'i yeni göndermişsin. Evet. Şey, Klibi e... olduğunu yeni keşfettim. O da klip mi değil mi? Artık o da neyse her neyse Çok işte. hoş bir şey. Kendi Çok de hoş. oynuyor. <gülüyor> evet. <kendim> oynuyor demek. <gülüyor> evet. Bir kere evet. Kendi de duruyor. Yok hayır. Oynuyor orada. Gözlükte olan karakter. Ha, evet ya. Ne kadar uyuz orada <gülüyor> da. <idim>. Neyse, şimdi <gülüyor> konuşmayalım onlara girmeyelim. Peki o zaman Ride My Arrow'u hakikaten. Don't ever want to die Do you know this arrow when it arches high to meet the eagle in the sky. The eagle flies Using the river As a map It's not, it isn't, and it ain't confidential. ...Kalahan'ı dinlemekteydik. Pazartesi kuşu olarak devam ediyoruz. Bir takım insanlar... ...C'de. Nerede? Evet. Nerede? Çizimde. <gülüyor> <gülüyor> Ride My Arrow. <gülüyor> ee, güzel albüm ya. Hakikaten güzel albüm. Çok. Ee, Çok. Nasıl da kapak ya? Her şey var. Böyle bir... Nehir, dağlar. Çizim yani. Hmm, evet. Biraz evet. Böyle muğlak bir şey yani. Hmm. Hmm. Öncekinin kapağını hatırlayalım. Bir öncekini hatırlıyorum. O ha. da benzerdi galiba. Değil mi? Onda da öyle yine. Evet. bir. Dağlar var mı? Bir, bir şey mi? Şey Hayır. Smok'tan benedir aslında. Smok'ta da öyleydi. Hep böyle çizimler, sulu boyalar, şunlar bunlar Evet, falan, evet. Falan bir falan tek Dongs of Sivotion. Bir, bir de zong zong... Zon... Sons Sons of the değil, Dongs of Sivotion farkında. Dongs, dongs of Sivotion'da. Şey Kiliseler. Evet, evet. Bir tane kedili kapak vardı. Bir tane kiliseli kapak vardı. Ama hep çizim onlar. Onlar yine ama hmm, şeydi. Çizim. Painting. Hı -hı. Boyamaydı bu, yani. Bu şeydi ama bu oynanmış fotoğrafta dediğin. Dongs of Sea Ocean mıydı? O, o kilise fotoğrafıydı tabii, ya. Tabii. İç, iç, e, sonra Rain on Lands'de kendi resmim var. E, A River Ain't Too Much to Love'da da yanık kağıt. Hmm, öyle hmm. bir evet, şey var. Evet, evet. Sinise bizim kafamızda öyle bir şey kalmış Hı -hı. cemle demek ki. Bak orada orta az. <gülüyor> ama çok büyük adam. İlk adan tıklılık Üçümüz için de hakikaten önemli. Bir de yaşlanmıyor adam biliyor musun? nasıl yaşlanıyor? Ya, Fiziken. Yani. Hmm. Uyuzluğu da da şey. Ha, öyle da değil mi? Şey. Ben yani öyle, öyle, e, evet. 15 yıldır dinliyorum Aslında en az yani. 15-20 yıldır dinliyorum zaman. Aynı adam. Evet doğru. Doğru. Ne saç ne bilmem ne hiçbir şey ne beyazlıyor saç ne yüz kırışıyor falan. Ama e, şu anda bizi dinleyenler varsa ve hakikaten Bill Kay'ın sevdiyse ya da seviyorsa zaten şu senin Small Plane ...klibine bir bakmalılar. Evet. Orada hem Hı. çok yakından görünüyor... ve ...çalarken, evet. icra ederken şarkıyı... ...hem de bir yandan da... ...böyle bir oynuyor klipte falan. Evet. O açıdan çalarken o yüz ifadeye falan... E, mesela, bakmıyor. Bakmıyor. Acaba bir şey yapacak mı zannediyorsun... ...bir hoşluk, bir evet. sevimlik hiç yapmıyor falan... ...böyle bir insan. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Bakarsınız size isterseniz. Bilkalağ'ın e, Pazartesi Kuşağı'nın... ...bu seneki ortak noktası olarak... Ee, ile birlikte. birlikte Geçiyoruz. Şimdi sırada Mezistar. Mezistar ee, uzun bir aradan sonra ee, kaç yıl oldu ben bilmiyorum. Hatta evet, konu kapanmıştı yani. Benim, evet. benim için öyle. O Mavisya albini değil mi? Evet. Hı -hı. evet tabii. Among My ama, aynen, tabii Smen, tabii. Kaç Aa, 95 falan herhalde öyle 90 ortaları var. falan olması lazım. Evet. Hope Sandoval geri geldi. Ağabey ee, Gitaristin adını unuttum şimdi ama. Sakat altın. Evet. <gülüyor> o, Aynı. Oksan o geldi. Ee, Kendinizi koruyunuz. Aynı. Çok tehlikeli sular gerçekten. Peki abi çabuk. Ama öyle değil tabii. biraz daha. Zaman geçmiş. Sessizlik abi. güzel oldu abi. Ben Hayır, özellikle... Düşünlüğü <gülüyor> mü? Öze <ya> özellikle... <gülüyor> Cem'den Cem, Cem Cem deklendi o. Cem şey yapmış. Kamera kaydetti değil mi o abi? <gülüyor> Yani orijinal fısı söyleyip de geri yukarı doğru bakması. Evet, de, Çünkü şurada kamera var. Sade yani kamera kaydetiyor. Var var, var kamera. <gülüyor> Vallahi varmış ya. E, Kablosu bağlı değil galiba. <gülüyor> Sayın Ömer <gülüyor> <Madri> abimiz. Madrabimiz yapmamışlar. Yapmışlar. Seasons of your day, Mezistar. Ee, şarkının adı neydi? Does someone have your baby now? someone Zorba Aslında benim hiçbir zaman çok şey yaptığım, ilgilendiğim bir topluluk olmadı yani. Atladı. Ama Hob Sandoval diyorsun. Ama Hob Sandoval'ın <gülüyor> e, şöhreti ayrı tabii yani. Tabii tabii. Özellikle Kadıköy bölgesinde o zamanlar o taraftaydım. Allah Allah. Sandoval. O tarafı bu tarafı yok yani. Hob Sandoval iki tarafa da geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Suyun hem o tarafında hem bu tarafında. Ee, bir şeyi... Göz... Su uyur, <gülüyor> yavup samzahal uyumaz. <gülüyor> ama hakikaten öyle bela yani. Ee, gözüm açık gider. Şimdi şeye baktım da... Şu listeye Tolga'nın gün içine göndermiş... ...bir tane listelerle <gülüyor> evet, ilgili. Ben bunu anmadım. Ee, ben onu kızarttım mı onu da bilmiyorum. Yani şeylerde Hı -hı. ama çok önemli... ...bir albüm olduğunu düşünüyorum. Ya, kızartma Onun falan için. şimdi karnımız aç. <gülüyor> Spaces şeyin... ...Niz From okunur bu. Evet. Ha, This e, From Space albümü bence bu senin en iyi albümlerinden biri. Yani hani, çıkarı benim herhalde ilk konuma hakikaten girer yani. E, hiç an, an anmadığımı fark ettim de o yüzden şimdi görünce hatırladım. Abi, bu listede eksikler mi var? Onu mu söylüyorsun? Yok vardır da bazen işte <gülüyor> bu kalabalığın yok, yok, içerisinde yok. şey oluyor çünkü. Var, ama Nils o Space alma hakikaten müthiş albüm yani. Nils Fram çok gerçekten nefis bir insan. Ee, bu da konser albümü tamamen. Spaces albümü. bir evet. geçen sene burada salonda da... ...Evingt Victory for Salon ve Olafur Arnaz'da nefis bir konser vermiş. Evet. Nils Fram'ın sonu çıkmıştı. Gerçekten e, çok iyi bir piyanist eee Constellation ya da ilişkileri kuvvetli ama Alman. Şimdi biz ne çalacağız? Bak vaktimiz daralıyor. Şimdi Metalit çalacağız. 52 kaldı tamam. zaten bir dakika. Bir parçamızın var. Bir parça mı var? Bu pazar skuşu için tamam. 2013 bitmek üzere yani. Bitmek evet. üzere Metalit çalacağız. Metalit her zaman albüm çıkartıyor aşağı yukarı. Ben de hep iyi konuma alıyorum Metalit. Çok evet, seviyorum. YouTube. Ben resmen Metalit'im. müziği hep benim seni aklıma getirir yani. ...çok seviyorum yani öyle böyle değil gerçekten. Evet, gerçekten. Şey zamanı sonra... seviyor. Hayat dolu bir müzik. Evet, e, çok neşe. Çok, çok, çok. Evet, neşe. Evet. Pür şey <gülüyor> bir müzik. Third Eye Foundation'dan beri. Şeyleriniz kötü gittiyse gününüz dinleyin... Hı -hı. ...Beter olun. Beter Third Eye <gülüyor> Foundation'ın <gülüyor> Corpses at Badmades adlı <gülüyor> albümün. Öyle <Doğru>. bir <gülüyor> albüm adı olmaz. Güzel abi o marka. Şarkı ismi doğru. <gülüyor> <gülüyor> Ismi ee, ismi ediyorsun, ismi ediyorsun. Bu metalit burada Neil Young'a gönderme yaparak only Myocardial infarction can break your heart demiş. Of, ee, ağır konuşmuş be. E, o hastalık adı mı acaba? Evet, Enfark... kal, kal, kalp krizi demek. Hmm. E, Myocardial infarction e, şeyde. Enfarktüsü Enfarktüs kart Fransızcası şey. Ama... Lafı uzatıyoruz ama aslında sen Metal'in bu kara mizah şeyini seviyorsun, değil mi? Kesinlikle. Yani o, o öyle bir tarafı da var, bütün o şeyi bir. Yana, Çünkü sürekli esasda depresyona dalga geçiyor. Yani hmm. şarkıların adlarına bakın yani şey Rip what You Yourself. Şimdi dinleyeceğimiz Prepare for Disappointment yani hmm. böyle bir şarkı <gülüyor> ismi. <gülüyor> yani bir taraftan kendisiyle sarkastik bir şekilde kendisiyle uğraşıyor yani. Mutsuz bir müzik yaptığının farkında ve o mutsuz müziyle e, uğraşıyor gibi geliyor. Neydi? Happy songs for happy people. Neydi onu? Öyle çok yine böyle. Oh Maguire. Maguire'doğal ama Metallica'da böyle şey müzik yaptığının altını çizen böyle depresif, melankolik bir müzik yaptığının altını çizen. Drinking bir... songs, whole, fall, falling, song, falling songs. Falling songs, full. Broken man. Haha broken. Broken. Yani, <gülüyor> ha, broken broken. yani falan. Öyle ya, son derece net yani. Anlat. <gülüyor> Her neyse, Metalik İsidai çıkartıyor sürekli ya albümlerini ee, oradan dinleyem kısaca bir parça. Dans etmeye hazır olun. Bir dakika, eyvallah diyecek mi? Diyeceğiz. Sonra yani. bir Diyelim. vaktimiz olur, kısaca vaktimiz Aynen. olur. Aynen. olur. Okay, be. Hadi bakalım. <gülüyor> 2013'ü bitiriyoruz. Mutsuzluğa hazırız. Bitirdik zaten. <gülüyor> ne mi mutsuzluk? Disappointment ne onun adı? Tamam, hayal çöküşü. Çök. Hayal kırıklığı. Hayal kırıklığına D disappointment Şarkının adı neydi? Prepare for disappointments. Böyle mi yani seneyi tamamladım adet. Biz de öyle evet. tamamladık. Bizim öyle tamamladığımız kesin yani. <gülüyor> <gülüyor> Memlek memleket olarak da. <gülüyor> Ama yok 2010 iyiydi ya yine yani. Bir sürü güzel Diyorsun, tarafı da vardı. Evet. Gezi var ya göbeğinde, daha ne olsun. Değil mi? Yani. Gezi var. Bir ara umutlandık. Yani. <gülüyor> yok yok. O, evet. Bu hep var ee... olacak. Bu ne şimdi altta çalam? Bu Down of Mindy Disnom ya benim bu sene en çok dinlediğim albüm çok net olarak ha, ama. Hepsi ne? Çalamıyorum çünkü zaten Müthiş. komple bir albüm. Şey. Hmm. En Mut çok dinlediğin albüm. Evet. Güzel albüm hakikaten çok. Ben de yeni şey ee, organ listesiyle. 3 tane Pakistan ona. Hintli banka değişti ama. Tamamen caz enstrümanlarıyla ha. bir elektronik müzik icra ediyorlar. Yani kesinlikle elektronik alet şey. yok müzikte. Piyano, bas, bateri. Çok tavsiye ediyorum Down of MIDI. Peki. Evet. Veda ee, ederim. Veda Elektro akustik ederim. gibi bir şey. Evet. Ee, 3 evet. saatlik bir i̇yi, iyi. E, maraton performansı pek düşmedi aslında. Hiç benimsin evet, yani. Değil mi? Iyi, Orta iyi yoluna, tempo gittik evet. Fena yani böyle yani. 2004'te 2014'te böyle evet. gitti. Sürekli 2004 diyorsun. Öyle mi? 2004. Evet 2004, 2004 yıl önce çıkarmıştın. 2004 seni seni andı. <gülüyor> 2004, <gülüyor> 2004 yılında ben 2004, 2004 seni andı. Onları 2004. bir araştırayım ben. Bilir. Sen bir ona bak. Ben, ben de ben de sana hatırlatabilirim bazı şeyleri. Tamam. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Geleceğiz haftalar.